Üslubumuz namusumuzdur Evet. Gördüğümüz yolda bizim üslubumuzu belirleyen çerçeve nedir? Üslubumuzun temel dinamikleri nelerdir? Ne Üslub sözü şumurlu bir ifade. Bunlar sözde belli bir maksadı ifade etmedeki belli disiplinlerden veya belli disiplinlere bağlı ifade tarzından üsluptan davranış tarzına kadar bundan düşünce tarzına kadar bundan belli esasları öne çıkarma yani herkesçe makbul olan hatta evrensel değerler içinde bazı meseleler öne çıkarma gibi hususlara kadar her şeye şamil bir şeydir yani üslup dediğimiz şey. Usul değildir o. başka başkadır yani. Üslup asıl da bazı meseleler her nasılsa kendi kurallarına göre vaz edilir de o zamana, şartlara, muhataplara, konjöktüre göre meseleler nasıl icra edilecek? icra Nasıl ifade edilecek? Ona göre icra edilmesi ve ifade edilmesidir. Üslup. O açıdan bu biraz daha Feraset ister, meseleyi biraz daha kökten kavrama ister. Şurada şöyle davranmalıyım, burada böyle davranmalıyım. Takıya değildir, bu yamuk yumuk hareket etme değildir, insanları aldatma değildir. Farklı görünme değildir, farklı, kendini farklı ifade etme değildir. Belki başkalarının farklılığına göre davranmadır biraz. Başkalarının farklılığına değer verme başkalarının kendi farklılıkları için de kabullenme. O farklılığa göre meseleleri öyle bir eda ile ortaya koyma, öyle bir üslupla ortaya koyma genelde denir. Onun için herkesin kârı değildir. Bir bu yönüyle herkesin kârı değildir. Engin bir feraset ister. Bazı yerde bakarsınız her şeyi çok güzel ifade ediyor da fakat orada öyle denmemesi lazım gelen bir şeyi söylüyor. İşte orada siz kendi kendinize eyvah baltayı taşa vurdu dersiniz yani. Burada televizyon seyrederken de çok defa o türlü manzaralar karşısında aynı hisleri paylaşıyoruz. Aynı duyguları hemen dillendiriyoruz orada. Keşke böyle değil de şöyle deseydi diyoruz. İşte bunlar üslub hatası aslında. Bir şöyle bir manası var üslubun. Bir de bizim kastettiğimiz mesela ben çok defa ısrarla üzerinde durduğum mesele. Mesela Hz. Mevlana'nınki insanlara yaklaşması, herkesi kabulü, değişik anlayışta olan insanların konumlarına saygısı, kendini herkesten küçük görmesi ve o küçüklüğüyle esasen büyüklüğünü ortaya koyması, küçük bir zarf içinde, önemsiz bir ambalaj içinde esas, o büyüklüğü saklayıp ortaya koyması, onun gibi. Yani, daha ağır şeyler de var da mesnevi de onlar bir Müslüman tarafından kabul edilir gibi şeyler olmadığından en azından bazılar için olmadığından dolayı ben onları ifade etmiyorum. Ama bir papazın elini öptüğü bir vakadır yani. Siz bunu ciddi bir tenezzülden de öte belki kafir oldu diye düşünebilirsiniz yani. Nasıl bir mümin bir başkasının böyle birisinin elini öptü falan dersiniz. Fakat o hazret orada esas büyüklüğünü ortaya korur. Çünkü öbürü hemen o esnada onun elini ayağına kapanır ve der ki Gerçekten temsilcisi bu kadar mütevazi olan bir din bu din mutlaka haktır der orada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Böyle bir gömlü Efendimiz sallallahu aleyhi kazanmak için Siz başınızı birinin ayaklarının altına kaldırım taşı gibi kor musunuz koymaz mısınız? Şimdi bu bir üsluptur yani. Mevlana o sevme, alkışlanma, sinesini açma, işte Yunus hem öyle dövenelsiz, sövenelsiz ve gönülsüz yaşama üsluplu seçmişler onlar. Aslında bunların hiçbir İslam'ın dışında şeyler değildir. Yani İslam dini sahibi şeriatın ağzıyla bize kötülükleri iyilikle savun diyorsa, mevize-i haseneyle insanlara yaklaşmayı gösteriyorsa, Firavun huzuruna giderken bile Kavlileyi'nin yolunu, alternatifini tercih etmemizi söylüyorsa bize dinin temel esprisi bellidir orada. Şimdi burada işte sizin seçeceğiniz şey önemlidir. Bir yani ben nasıl bir dönemde yaşıyorum, muhataplarım kimlerdir, bunlar karşısında nasıl davranmalıyım. Bu meselenin birinci şıkkıdır. Bunu seçersiniz. Yani harf halindeki insanlar gibi değil. Darul ve Darul İslam'ın karşı karşıya bulunuşundaki durum gibi değil yani. Her şeyin iç içe girmesi orada günümüzde olduğu gibi yani bir küreselleşmenin yaşanması ve bunun içinde insanların işte bir köyde veya bir köyün bir mahallesinde bir kasabada bir kasabanın bir mahallesinde beraber yaşıyorlar her şeyi paylaşıyorlar gibi olmaları durumun nazar itibarı alarak konular ona göre vaze etmek. Bu meselenin birinci şıkkıdır. İkinci şıkkı bu mevzuda temadidir, devamdır esasen. Yani bir yerde bir insana karşı yumuşak davranırsınız, bir yerde bir el öpersiniz, bir yerde de tekme atarsınız. Bu sizin kredinizi alır götürür. Bu üslup değildir esasen siz. Yani belli bir dönemde mümaşat yapmışsınız, idare etmişsiniz. Ve emniyet vaat edici, bu güven vaat edici değildir. Dolayısıyla itimat etmezler, güvenmezler. Şimdi bir şekilde içinde bulunduğunuz şartları, konjüktürü, insanları, çağın insanlarını, çağın insanı olarak, İbnüz Zaman olarak, İbnur Vakt olarak çok iyi kavrama ve kendinizi işte bir yolda yürümeye bir bağlama diyebilirsiniz veya belli bir düşünceyi arızasız, kusursuz temsile adama gibi düşünebilirsiniz. Bu ondan hiç vazgeçmezsiniz. Bağçı'dan an hani, ederler hakaret ederler, söverler, sayarlar. Kabilse, sebbi nefsi diyeceğimiz, terminolojide böyle bir şey yok da ben icat ettim, isterseniz kullanabilirsiniz. Sebbi nefsiye bile girmemek lazım, o da üslup bozma demektir yani. İnsan kendisini bir şeye bağlamalı, alıştırmalı ona. Gizli, açık, hep öyle gitmeli ki bir insan, bir yerde bir falsu yapmasın. Yoksa kendinize göre bazı açık noktalar bırakırsanız farkına varmadığınız bir yerde, yanlış bir yerde o açık noktayı kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ciddi bir disiplin insanı olarak ben sevgi kahramanıyım, muhabbet fedaisiyim, husumete vaktim yok. İnsanların en düşüğü, en kalitesizi olabilirim. Fakat bir yönüyle kaliteli bir şeye talibim ben. Düşük olmayan bir şeye talibim. İlle de böyle yüksek fikirlere, yüksek düşüncelere, düşük olmayan şeylere düşük olmayan insanlar talip olacak diye bir şey yok. Bazen düşük insanlar düşük olmayan şeylere talip olabilirler. Kaliteli olmayan insanlar çok kaliteli şeylere, cennet paşa şeylere talip olabilirler. Dolayısıyla beni de sadece taleplerim için, arzularım için, takip ettiğim şeyler için de aramalısınız. Ben bunlara talipim demeli. İnsan kendisini onlara bağlamalı. Yusuf. İşte bizim bu üslubumuz içinde bir, herkesi kendi konumunda kabul etme, o konuma saygılı olma, hatta onlarla paylaşacağımız, başkalarıyla başkaları diyeceğimiz, düne kadar ötekiler dediğimiz insanlarla paylaşacağımız şöyle böyle bazı şeyler bulup çıkarma. Bunda iki şey var. Bir yani karşı tarafa saygı. Bunlar da bir kısım değerler etrafında bir araya gelmişler. Bir kısım Değerlerin hamelesi, o değerleri taşıyorlar, nazarıyla, bakma. bir diğer taraftan da paylaştığınız zaman kendilerini suçluluklu aleti içinde hissetmezler o insanlar. Yani biri falanlar şu ile kendilerini gösterdiler, bu faziletleriyle, bu erdemleriyle kendilerini gösterdiler, bizde yok bunlar demek biz ölçüde değerli değiliz. Mülazasına kapılmaması lazım orada. Yani bazen çocuklara dediğimiz gibi, mesela çayı döktüğü zaman diyoruz ki, iyi oldu orayı silmek icap ediyordu, sağ ol bir de öpeceksin onun başını. Aynen öyle de, değişik yanlışlıkları içinde, yanlış mülazaları, yanlış düşünceleri içinde, iyi bazı yanların bulunabileceği mülazasıyla bu insanları katiyen yanlışlık yapıyor şeklinde psikolojik bir suçluluk içini, İtmeme, yani onlar, kendilerini öyle hissetmelerine meydan vermeme çok önemlidir bu. Daima kendin onların yerine koyma, şimdi firenkçi ifadesiyle empati dedikleri şey, onu çok iyi duyma, çok iyi yaşama, hakikaten her fırsatta da ortaya koyma meselesi. İşte bunlar üslubun açılımıdır yani. Başta siz temelde bunları, işte o kavrileyi mülazasına bağlarsanız, ve وَاَتْفِي السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِي Kötülüğü iyilikle savarsanız şayet, size öfkeyle Hz. Üstad'ın dilemalarda dediği gibi, düşmanın yüzüne güldüğün zaman adaveti birdenbire dostluğa inkılap ediverir yani. İyi gülmek lazım orada da. O mutlak gülmek diyor da, her gülmek değildir yani. Bazı gülmekler adamı ifrit hale getirir. Ulan bir de alay ediyorsun der. Öyle değil. Allah razı olsun ben senin bu yaptığın şeye müstehaktım yani maliyette tebessüm etmesini bilmek. Yani yüzündeki tebessümlere de hükmetmek. Tebessümlerde dahi iradenin hakkını ortaya koymak. Önemlidir. Şimdi siz bazen fazilet ishar ederken dahi bir büyüklük ortaya korken dahi başkasının başının üzerine basıyor gibi büyüklük ortaya korsunuz. Öyle değil yani. O başı omuzunuza alacaksınız. Böyle bir şey ortaya koyacaksınız. Yoksa izhari tevazu ettiğiniz bir yerde birini eziyorsanız, birisi hoş bir tespitte bulunmuştur. Mesela bazen öyle tevazüler vardır ki, insanı rahatsız eder. Fakat birinin bir tevazu var, yanında rahatsız olmuyorsunuz. Önemlidir bunlar. Yani iradenin hakkını verme orada bu mesele. Bunlar hep üslub içinde müteala edilen şeylerdir. Yani üslub, başta bahsettim bir feraset işidir yani. O işi görme. Doğrusu firaset de onun biz dilimizi öyle kullanıyoruz. Bir feraset işidir. Onu görme meselesi. Temelde. Bunun için dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz yaşama eğer buna karar vermişsek böyle de götürülebilir bu mesele demişsek hiç taviz vermeden hep öyle götürmek lazım. Bir örnek olarak arz edeyim. Halim Allah işte düşmanları tarafından, çekemeyenler tarafından haşa kendini ilah da ediyor diye mahkemeye verilmiş, mahkeme karar vermiş ve ellerini kesmişler onun. Öyle şeri bir hüküm bilmiyorum ben. Bunlar o ne vakasında olan bir şeydir de onlar yaptıkları şeylerin velekü fî kısas hayâ fehvasınca yani kısas yapılmıştır. Onun dediği şey enel hak demiş yani. Ama o kötülüğü yapanlar işte ellerini kesiyorlar. Kan akıyor tabi. Sapsarı kesiliyor vücudu kan kaybedince. Burada ellerini kaldırıyor. Kesilmiş ellerini Allah'ım diyor. Bana bunları reva görenleri affetmedikten sonra senin üzere ona gelmek istemiyorum. Bunu diyebilme önemlidir. Birine ben bey demiştim de dostlarımızdan kıymetli bir arkadaşım. Bana niye yani bey dedim falan dedi. Yani dinsiz dünden bugüne dine, diyanet her şeye sövüyor. İşte benim bozmaya kıymadım üslubumdur o. Bir yerde bozarsanız şeye sonra sürekli bozuk konuşursunuz. Çatlak ses çıkarırsınız. Hiçbir zaman çatlak ses çıkarmamak için hiçbir zaman çatlak ses çıkarmamak lazım. Bir kere çıkarırsanız sonra yine çıkarmaya durursunuz. Hatırlarsanız bir yerde diyor, bir insan bir kere yalan söyledi mi, sonra yine söyleyebilir. Hiç yalan söylememek lazım. Yalan söylememe mevzuunda yalan söylememenin teminatı budur. Ancak o zaman güven vaat edersiniz, inandırıcı olursunuz. Yoksa el alem işte belli ölçüde yaptı, sizin dayanabileceğiniz bir eza ve idi. İne batırdı mesela. Orada affedici oldunuz, ine İne batırma değil. Bir kolunuzu kopardığı zaman da musunuz onu? Bu meselen, bu aynı zamanda Allah sunmuş seçtiği Yusuf'tur yani. Outta dişi kırılıyor, mutlak dişi kırılıyor. Ve hatta o dişler oradan Hazreti Talha bin Meydullah sökerken onun dişleri kopuyor. Oradan o halkaları çıkarırken onun dişleri kopuyor. Fakat orada Allah mehdi kavmi feyin lem la yarifun evliyai alemun diyor. Allah'ım kavmim hidayet ile bilmiyorlar beni. Keza taif dönüşünde başı gözü yaralıyor taşlarla, tabanlarından şakır şakır kanlar akıyor. İllem yeküm ki gada bunaliyye fele ubal ediyor. Sen bana kızgın değilsen hiçbir şey hale almam. Şimdi işte bu bir üsluptur yani. Ve bu ondaki o devam ve temadi sayesinde herkes inanmıştır. Herkes inanmıştır ki o kimseye beddua etmiyor, teline bedduaya dağımın demiyor, kahriye okumuyor. Kendisine ömür boyu kötülük yapanları bile yaptığı şey Allah'a havale etme olmuştur. Yerin dibine batır dememiştir, Hz. Musa gibi alttağın üstüne getir dememiştir. Bunlardan bir tanesi kalmasın yeryüzünde Hz. Nuh gibi dua etmemiştir. Aksine bir gece sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar daha doğrusu Hazreti İbrahim'in ''İnnehum kad aldı lânle kestire minne nasf femen tebeğenfe inne minne râman aslanı fe inneke gafur <gülüyor> râhim ve İsa'nın ''İn tu'azibhum fe innem ibadik ve in tegfirluhum fe innem entel azizun hakim'' Duasını okumuş, ümmetini dilemiş, icabesini de dilemiş, icabe edeni de, etmeyeni de dilemiş onlar için de. Ey Hz. Cebrail gelmiş, ümmetin hakkında Cenab-ı Hak seni mahsul etmeyecektir. Bu bir üsluptur yani o üslup namus telakki edilmiştir. Fedakarlıkta bulunmamış. O namusun isterseniz ırzına geçilmemiş diyebilirsiniz. Bazı hadiselerin ilgili postamızın karşısında üslupu koruma her zaman kolay olmuyor. Ne harika edersiniz? Şey üslup arzettiğim gibi evvela bir irade insanı iş eder yani. Çok herkesin çok rahat öyle elini silkmeden elini vurmadan Bağırıp çağırmadan böyle kolay yapılabilecek şey değildir. İrade insanlarının, irade kahramanlarının işidir bir başla. İnsan tabiatında varsa bu biraz, insan zamanla, egzersizlerle onu, temrinatla, rehabilitasyonla, geliştire geliştire bir insanı olabilir. Fakat insanın temelde iradesinde olsa da, aslında bu mevzuda bir gayri sarf etmeden isterseniz bir rehabilitasyon görme diyelim ona görmeden o meseleyi tam inkişaf ettirmesi mümkün değildir bu da müşterek yaşama bu mevzuda önemli bir yoldur yani birbirlerinizin tavrına katlanmanız birbirinizi kabullenmeniz birbirinizin meziyetleriyle iftihar etmeniz ağzınızı açtığınız zaman da bana biraz aykırı geliyor da o falan fakat o doğru galiba aykırılık benden yani demesini öğrenmeniz ve her şeye rağmen <gülüyor> size rağmen böyle hep ters giden hadiseler karşısında hiç ters giden bir şey yokmuş gibi. Her şeyi düz algılama mevzu böyle temrinatta buluna buluna insan kendi içindeki potansiyel olarak o hissi o duygu inşa ettirebilir, geliştirebilir. Yoksa birdenbire hemen öyle insan o duyguyla hareket edemeyebilir. Tabi bunun kendine göre usluğun değişik tezahürleri var. Çekiştirmeme insanları, kıyablarında da en küçük şeyle çekiştirmeme, en küçük meseleyle sorgulamama, en küçük meseleden ötürü bu yanlış oldu dememeye. Ya. Ne olursa olsun yanlışlara bile güzel bir uslupla yaklaşmak güzel bir şey. Mesela bir şeye eğri diyeceğinize bu biraz doğrudan farklı yani deme de var. Mesela diyelim beğenmediğiniz bir yemek var yani midenizi bulandıracak şekilde. Allah'ın güzel bir nimeti ama neyse ki ben de aynı o güzelliği şey hissedemedim ben filan. Deme yani kendini alma o meseleyi burada. İnsan böyle temrinat yapa yapa üslup tabiatının bir yanı haline gelir. Artık öbür şeyler ona yabancı olur. Nasıl oldu da ben bu kızan adama kızdım? Nasıl oldu da böyle? Ekşiyen adama ben de ekşidim filan. Önemli olan ekşiyen karşısında tatlı durmaktır. Eğri karşısında düz durmaktır. Evet. İnsanın davranışları esas kendi ruhunun akisleridir. İnsanın ruhu düzgünse onun gölgesi daima düz olur. Eğri ağacın gölgesi düz olmaz. Düz ağacın gölgesi de eğri olmaz. Ve yani bunu bilmeli insan. Kendi ruhunun düzlüğünü ve eğriliğini onunla ölçmeli. Her şeyi güzel görebiliyor mu? Güzel bakabiliyor mu? Güzel değerlendirebiliyor mu? Her şeye güzel diye yaklaşabiliyor mu? Mutlaka insan her musibeti böyle bal kaymak tatlılığı içinde hemen ta baştan hissedemeyebilir. İlk defa belki bir sarsılabilir. Ama bir yutkunur insan, aklı başında bir insan. Sonra ona makul bir mahmir bulur onu işte ona göre arz ettiğim ölçüde izah eder ve der ki işte bu böyle ama galiba biraz benden kaynaklanıyor bu mesele bu itibarla da ben kendimi düzeltmeliyim demeli rehabilitasyona bağlı temrine bağlı bizim yaşadığımız, neşet ettiğimiz hayatımızı sürdürdüğümüz ortam bu işe müsait bir ortamdır onu da Allah'ın bir lütfu bilerek değerlendirmeli insanlar. Birbirimizle beraber ve وَكَذَا الْكَفَتَنَّ bir بِبَعْدٌ Bazınızı, bazınızı imtihan ediyoruz. Kusurları görmeme, göz yumma, o bir sadakadır. Bir fazilettir. Allah'a sunulmuş bir fazilettir. İyilikleri de alkışlar derecesinde ifade etme. Yoksa öbür türlü şeye girerseniz, kenahi hareket ederseniz, Sözlerinizde de hakikat kaybolur. Hep kinai olursunuz. Kendini hareket edenler hep kinai olurlar davranışlarında da, konuşmalarında da. Birinin neyi dediği bir şey, öbürü idemeyebilir. Birinin yapılmasının lüzumuna inandığını öbürü iştirak etmeyebilir. Hatta çok basit bir şey diyeyim yani. Mesela biri birinin müezzinlik yaptığını, tesbihatı seslendirdiğini kendisi gibi görmüyorsa, kendisi kadar değer vermiyorsa, e, o o biri yaparken, o o esnada kendisini salı verir. Bir gün gelir, o da ona karşı kendisini salı verir. Böylece hakikatin ifadesi mevzunda bile bizim hissiyatlarımız, bizim enerjilerimiz öne çıkar. Biri konuşurken bir şeyi vaadu nasihat ederken, bir hakikati dillendirirken orada, o olduğu için söylediği sözlerin İyilik veya kötülüğünden dolayı değil. O tam beni tam tasvip etmeyen böyle. Beni benim bana baktığım gibi bakıp değerlendirmiyor bu adam. Bana garazi var bunun yani filan. Biraz da ben büyütürüm onu. Bir fırsat olsa belki de yiyebilir de beni bu adam bir gün. Diri diri yiyebilirim filan. Büyütürüm ben onları. Büyüttüğüm bu şeylere de kendim de inanırım. O kocaman yalanlara kendim de inanırım. Yam yam adam sen yesin. Ondan sonra da konuşuyor orada. Güzel şeyler konuşuyor. O konuşuyor diye ağlanacak şeydir. inadına ağlamaz yani. Ağlamayacağı yerde, ağlamaması lazım geldiği yerde o da kendisidir yani. Kendinden zuhur eden şeyler karşısında dilini ısırmak orada. Onu yutmak, o hissiyatını yutmaktır. Ama öbürü onu takdirdir o. Ne güzel şeyler söyledi. Benim yüreğimi yumuşattı. Bunlar üsluptur hepsi. İnsan daima kendisini başkalarının yerine koymalı ve hep onların takdir isteğiyle yaşamalı. Ve böylece zannediyorum onların yaptığı ibadet o güzel şeyler bile bunun defteri hasenatına kaydı olur. Ama işin her şeyinin en güzelini o yapıyor mülazası kendisine bakıyorsa bir egoistse bu, bir egosantristse böyleleri Kendilerinden başka hiçbir şeyi beğenmedikleri gibi kendi yaptıklarının dışında başkalarının yaptığı en güzel şeyleri dahi beğenmezler. Bunlar ihtimal Efendimiz döneminde olsalardı onun taktiklerini de beğenmezlerdi. Hazreti Ömer'in taktiklerini, stratejilerini beğenmezlerdi. Hazreti Haldi beğenmezlerdi. Yanlış yapıyorsun derlerdi. Ve heyeti İslamiye hep zarar verirlerdi. Her mesele kendini neften. Ve Allah hesabına başkalarını ispattan geçer. Kendini nefkten, başkalarını ispattan geçer. Bunların hepsi üsluptur. İstidradi bir şey arz ettim. Bu günahkar kardeşiniz, başkalarının vaazını dinlemek kendimden daha çok hoşuma gidiyor. Müjdemim gerçi ama, Başkaları tarafından ortaya konan güzelliklendi hayranım. Herkes benden iyi yapar. Bu işin içinde ben olmasaydım ihtimal daha bereketli olurdu. Temel mülaza bu. Beni katmadılar bir eksiklik oldu mülazası. Senin eksikliğinin hırıltısıdır o. Acaba ben karışmasam bu işe Cenab-ı Hakk'ın bereketi daha mı dolgun olur? Mülahazası kamilane bir mülahazadır. Yalvarmalar onu. Öbürü, Narsistler gibi, Kendi kendimizin aşığı sayılırız. Sözünün güzelliğini ben söylerim. iyisini ben yazarım. mükemmelliği ben kompsü ederim. İşine mükemmelliği ben tedbir ederim. Bunlar çok çirkin, Allah'ın hiç sevmediği, Ukalaca, kafirce düşüncelerdir. Bunları yapan kafir mi olur? Kafir olmaz ama kafirce düşüncelerle kafası kirlenmiş sayılır. Allahümme erinnel hakkı hakkı ve erinnel bâtile bâtilem ve rzuqna içtinâben ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhnubina ve mevlana muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem amin Ve velhamdülillahi rabbilâh